Nahmidu be cemii mahamidi, lehulhamdu kema yembeziye celledi ve cihii vele azwi musulmani. La salatu ve salam ala syyid ala zilin ve alaakhirin, syyidin ve sene ve ve ve اما بعد فاعلموا ايها الاخوان فان افضل الحديث كتاب الله وافضل الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فشرع الامور مقتادها وكل مبتدع بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله مساكن النار المتصل النبي صلى الله عليه وسلم inna abrama yusulu anhu al'abdu min an Aziz ve muhterem kardeşlerim Allahu Teala Hazretlerinin selamı rahmeti bereketi ihsamı ikramı dünya ve ahirette üzerinize olsun Amin. Rabbimiz İlcihan'da aziz ve bahşişen ve afiyet üzere eylesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek hadis-i şeriflerinden bir demet şu mübarek cuma akşamında Ramuz ve hadis isimli hadis kitabının 120. sayfasında kaldığımız yerden okumaya devam edeceğiz. Bu hadisi şeriflerin inşallah okunması ve izahına geçmeden önce Evvelen ve hasleten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin ruhu fâkine şu mübarek akşamda bir hediyeyi Kur'an'iye olsun diye ve onun âlinin, ashabının ve etbarının ruhlarına sair enbiya ve mürselin ve cümle evriya Allah'ın ruhlarına hasleten Ümmet-i Muhammed'in mürşitlere olan saadat ve meşahit-i Aliyemizin ervahına eseri tehlif eylemiş olan Gümüşhaneli hocamızın ruhuna Kendisinden peygamberimiz Mehmet Sahil Kocukur Hocamız'ın ruhuna, bu hadislerin bize kadar gelmesine emek sarf etmiş olan hadis ravilerinin ve alimlerin vesay-ı zevâd-ı muhtemelenin ruhlarına, bu beddeleri fethetmiş olan fatihlerin, şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin ruhlarına, cümle Ashab-ı Hayrat ve Hasenat'ın bilhassa şu caminin yapılmasına ve yaşamasına, ayakta durmasına, canlı kalmasına sebep olan kimselere hediye olsun diye. Uzaktan yakından bu hadisi şerifleri dinlemek üzere gelmiş olan siz kardeşlerimizin vesaire, ihlan-ı din-i ahirete düşmüş bütün sevdiklerinin ve yakınlarının ruhlarına hediye olsun diye. Biz yaşayan Müslümanları da Rabbimizin rızasına uzun ömür sürüp, Peygamber Efendimizin sünnetini izya edip, şehir sevapları kazanıp, Huzur-u Rabbil İzzet'e sevdiği razı oldu da olarak varma bize vesile olsun diye Bir Fatiha Üç İhkılat-ı Şerif okuyarak Öyle başlayalım <güler> 120. sayfanın 4 numaralı hadisi Şerif'i ki Metnini Sözümüzün başında Arapça metnini Okumuştuk Tirmizi'den Ebu Dağlıs'tan İbn-i İbn-i İbn'de üstte direkten alınmış. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadis i şeris. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem burada insanın bu dünyadaki tattığı, gördüğü nimetlerin ahirette bir sorgusu, suali olacağını beyan ediyor. Duyurmuş ki İnne evvel ama yücel anhl Abd min anhl Abd yer kıyameti min Naim. nimetler bağında kıyamet gününde ilk kendisine sorgu sorul açılacak olan şeyi şu tarzda olacak. En yukarılere lahu elam nusuk lake cisme. Ey kulum bu dünya o dünyadayken biz bizim <coughs> Senin cismini bedenini sıhhatle kılmadık mı? Sıhhat, sıhhat vermedik mi ey kulum dünyadayken biz sana diye o sıhhatten sorgu sorulacak. Ve nurbi ke min elma'il sabit. Soğuk sudan sana ikram edip. Oh, çok şükür diye böyle tatlı tatlı insan içer ya soğuk suyu. Tabi elen nusseha lem harfi cem'iyle gelmiş. Nusseha meczum fiil olmuş oluyor. Eğer nürvise de ona matuz ise o da acaba lemlem lem meczum olur mu diye düşünebilir. Fakat ye gelmiş ve nürvise minel vâin bâdî. Yani seni böyle soğuk su ikram edip buz gibi onunla kandırdığımız bir halde senin vücuduna sıhhat yıkılıp da öyle afiyet yüzüne yaşatmadık mıydı dünyada? bu nimeti nasıl inkar edersin, nasıl unutursun diye, öyle o nimetten sorgu suar olacak. Arapların meşhur şairleri vardı. İslam gelmezden önce onların şiirleri, şiirleri asılı, asılmıştır bir kısmı. Teğbenin duvarlarına asılmıştır. Muallaha <gülüyor> diye isimlendirilmiştir. Oraya şiiri asılacak kadar bir şöhret kazanmış meşhur bir şair var Lebid. o bir şiirinde diyor ki eskiden yazdığı şiirde Allah'tan gayri her şey batıl değil mi? gözünüzü açın dikkat edin ne varsa hepsi boştur hepsi batıldır ve küllerine la mahalefe zailur her bir nimet hiç şüphe yok ki elden gidecek yani zail olacak, yok olacak, her şey boş demiş oluyor o şair. Hakikaten bu dünyada insan çok şeyin peşinde koşuyor. Tabi pek çok şey parayla alındığı için en çok paranın peşinde koşuyor. Her şeye döndürmek mümkün. Para olursa otomobil alırsın, gezmeye gidersin, yemek yersin, keyif çatarsın, güzel değilsin. Artık parayı kazanmak için ne yapacağını şaşırıyor insanlar. Aklı başından gidiyor. Ne haram ne helal. Efendim gözüne görünmüyor. Geçen haftalarda bir arkadaşım anlatıyor. Sordum senin eski ortağın vardı ne oldu? Hocam böyle ayrıldım Kon gitmiyorum de yanına artık konuşmuyorum da. Niye dedim. Bir acayip oldu diyor. Dünyanın parasını kazandı diyor. Çok zengin oldu diyor. Ama hala diyor gözünden hırs gitmedi. Hani insan artık şu kadar param olursa Tamam, başka bir şey istemem diyecek sanır <gülüyor> fakirlere ama zengin oldu, davetel gözünü hırs diyor. Ve haksız yere diyor, bir adam işte bir iş yapalım diye kendisine dilekçe bilmem şeyler vermiş, senetler vermiş, altını imzalamış, sonra da o işleri olmamış. Onları icraya koyup koyup tahsil ediyor. E sen bunun karşılığında bir şey yapmadın. Sen bunu ne haklı alırsın diyorum diyor, hiç aldırdı yok diyor. İşte bu dünyadaki her nimetten Allah-u Teala Hazretlerinin sorgu sual edeceğini hiç unutmamak lazım. Sıhhatten sorgu sual olacak, İçtiğimiz soğuk sudan sorgu sual olacak, yediğimiz lezzetli yemeklerden, meyvelerden efendim, sorgu sual olacak. Allah-u Teala Hazretlerine bunların şüfrünü eda etmemiz icap ediyor şükran duygusuyla dolu olmamız gerekiyor. Rabbimizin bize bu nimetleri verdiğini hiç unutmamamız gerekiyor. Bir sözde her zaman söylerim hoşuma gider. Cüneydi Bağdat'ı genç bir delikanlıyken, Şeyh'i ve hocasının meclisinde kalabalık diğer ihvanıyla beraber oturmuşlar. Şeyh Efendi zihinleri çalıştı diye bir sorgu atmış ortaya. Bakalım fikirleri nasıl onu anlamak için. Demiş ki şükür nedir? Size göre şükür nedir? Size göre şükür nedir? Hepsine şükrü soruyor. Cüneyd-i Bağdadi de bir delikanlı, çocuk. Yeni daha yani tabii herhalde tahsil görüyordur şeydir ama daha genç. Diyor Cüneyt, sana göre şükür nedir? Söyle bakalım. Efendim diyor, şükür bana göre Cenabı Hakk'ın nimetlerini yiyip de ona asi gelmemektir. Çok beğenmiş hocası çok hoşuna gitmiş yani tarif. Şimdi biz yemek yedik miyiz? Çok şükür Ya Rabbi. Elhamdülillah. Hadi arkasından günaha giderse olur mu? Karnın neyle doldu? Allah'ın nimetiyle doldu. E bu yaptığın kabahat ne? Allah'a karşı isyan. Onun nimeti niye? Ondan sonra ona isyan et. bir şey mi olur? nimetini yiyip de ona asi gelmemektir. Asıl şükür diyor. Allah size öyle edepli kul olmayı nasip eylesin nimetin haksan geldiğini bilip ona güzel kutluk yapmaya cümlemizi muvaffak eylesin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her nimetten sorgu sual olacak buyurdu bir hadisi şerifinde. El-Hakim-i suresinin sonunda da ayet-i kerimede de efendim o beyan edilmiş. Ama o sureyi okuyanda Allahü Teala hazretleri o sorguyu kaldıracak diye de hadisi şerif var. Bismillahirrahmanirrahim. Elhakimüttekâsir. Hatta zürtümül makâbir. Kella sevfete <tıkdf> alemûne. Sümme kella sevfete alemûn. Kella levte alemûne ilmel yâkîn. Ve terevunnel jühîn. Sümme leterevunneha aynel yâkîn. Sümme letüs elünne yevme izin anin ne'în. Bunu tabii söylemek Allah'a alet Allah'ın kelamı. <çok> büyük çok kıymetli kelam. O sure-i şerife, o seva onun feyizinden, bereketinden, sevabından büyük ecir kazanıyor insan. Fakat yani o sureyi okuduğu zaman manasında insan bilmiş oluyor ki her nimet Allah'tandır. Bundan bir soru sual olacak. Efendim onunla böbürlenmek uygun değil. Efendim mal çokluğuyla böbürlenmek uygun değil. Kavim, kabili, akraba, dost yakınlarının efendim çokluğuyla iftar edip de sağa sola caka satmak hüner değil. Allah'a kulluk etmek gerektiğinde o sureyi okuyan insanın tabi anlayıp idrak edip oyunu bükük, mütevazı şöyle nimetlere şükredici Rabbuna güzel kulluk edici kimse olması olmaya da herhalde muvaffak olacak, olacak ki Allah-u Teala Hazretleri sorgu sor, sor, sual etmeyecek. bunun bizi edepli kule Arif edip zarif Kamil kul eylesin. Kabahati yapıyoruz, yapıyoruz. Boynumuzu büküyoruz. Yarabbi affetliyoruz. Böyle bir şudur versin ki kusur işlemeden şey yapalım. Yakışmaz rafime benim böyle efendim edepsizlik yapmam. O bana bunca nimetleri veriyorken. Ayıp olur. Çok ayıp olur. Çok ayıp olur yapmayayım diye. Rabbimizin yorumunda böyle edepli, arif, zarif kullar olarak ömrümüzü hayırlarla, meşgul olarak, cihatlar ederek, dinine yardımcı olarak istediği tarzda geçirmeyi nasip eylesin ahiretin cennet nimetlerini de efendim bu dünyada çok nimetler var bahşeylemiş bu nimetlerin en büyüğü İslam nimetidir en büyük nimet İslam nimetidir insan hasta olabilir efendim fakir olabilir çirkin olabilir şöyle olabilir böyle olabilir ama müminye en güzellik en büyük güzellik odur en büyük e, nimet insanın hidayet yolunda olmasıdır. Allah'a çok şükür. Elhamdülillah ala nimetil islam. Elhamdülillah ala hidayetir rahman. Elhamdülillah ala tevfikil iman. Rabbımızın böyle bizi imanımızla hayırlara muvaffak eylemesi, bizi hidayet üzere tutması, efendim Müslüman eylemesi çok büyük bir nimet. Bizi bu nimetle dünyaya getirdi Rabbımız. Anadan babadan sülaleden Müslüman eyledi. Bizi Müslüman olarak yaratıp ahirete göçenlerden eylesin. Bizden sonra neslimizi de bu güzel yoldan ayırmasın. <gülüyor> Diğer hadis-i şerif: "İnne evvel eşe'in mul'a min hadihil ümme el emaneti ve huşu, hatta la tekadu Bu ümmetten ilk yükselecek şey, kaldırılacak şey emanet ve huşudur. Hatta neredeyse bir tek huşu sahibi insan görmez durumda kalacaksın. diye buyurmuş Peygamber Efendimiz hadis şerifinde. Şimdi kaldıracak demek, yani arasından alınacak ümmetin demek. Yani o sıfat, o sıfat artık onlardan çekilip alınacak, onlarda bulunmayacak demek. Malum, ahir zamanda ümmetin bozulacağı hadisi şeriflerde bildirilmiş. Bu hadisler de gün gibi tahakkuk ediyor. Gülden güne etrafımızda şaşılacak bir hadise görüyoruz. Ağzımız açık kalıyor. Ama bakıyoruz hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz söylemiş. Aynen aynen söyledikleri Sadaka Resulullah diyoruz yani. Bir kere daha. Hadiselere bakıyoruz Sadaka Resulullah diyoruz. Hadisi okuyoruz Sadaka Resulullah diyoruz. Efendim her şeyi bildirmiş. Bu ümmetten emanette kalkacak. İlk kalkacak şey emanet. Ne demek emanet? Emin insan olmak demek. Yani güvenilir insan olmak sözü senet Vadi efendim borç dediğini yapar sözünde durur tamam isterse kağıdı olsun isterse olmasın isterse pul yapıştırılmış olsun isterse yapıştırılmasın isterse şahit bulunsun isterse bulunmasın Allah şahit değil mi? senin ona borcun yok muydu? vardı ama kimse bilmiyor kimse bilmeyince inkar ediyor olur mu? geliyor buradan sitelerden alıyor malları mülkleri Mülkü değil de, abi. laf gibi bir şey söylüyoruz. Şu kadar takım, bu kadar takım, bu kadar takım alıyor, imza alıp çat çat çat çat imza alıyor, gidiyor memlekete. O dükkanı kapatıyor, iflas numarası yapıyor, başka bir dükkan açıyor. Adam artık peşinde dolaşıyor. Buradaki mal sahibi bir sene, iki sene, üç sene gele, gide, gele, gide, parayı alıyor ama üç seneki para, şimdiki paranın üçte bir. Fiyatı yok yani adam, bir de bir de ölelim der yani. Peki o giderken gelirken çektiği rahmetler, sıkıntılar. O bakımdan emanet, güvenilirlik kalmadığını görüyoruz yani bu devirde. Ama bütün cihan bozulsa, cümle cihan halkı bir tarafa gitse, Müslümanın sarsılmaması lazım. Herkes öyle yapıyor ya, yaparsa yap. Allah bizi doğruluktan ayırmasın. Yani bizim rızkımız, bizim kazancımız, onun bunun aldatılmasıyla mı oluyor? Güzel rızkı Allah veriyor. Yani aldatmadan da verir. Aldatmadan da verir. İnsanın rızık şey boğazından geçendir derdi hocamız rahmetullahi aleyhettim. Boğazından geçmedik. <gülüyor> rızık denilen şey boğazından geçmedikten sonra para bankada durmuş. Veyahut yiyecek buzdolabında durmuş. <gülüyor> Kıymeti yok. Allah bir hastalık veriyor bir şey yiyemiyor. Veyahut yiyor ama Oğlundan çıkıyor, ama karısından çıkıyor, ama arabasından çıkıyor, ama başka malından çıkıyor, Gene bir cezaya uğruyor. Hayırını bereketini görmüyor. Bir de kuşu denilen bir şey var ki, yani kalbin titremesi, ne ee, Böyle üflemesi, aman ben öyle şey yapar mıyım? Asla olmaz filan diye, içinden insanın böyle bir şeyi, Allah'ın rızası uygun olup bir şey yapamaz üzere şey yapması. O kalpteki o huşu duygusu sağlam, güzel bir duygudur. O Allah korkusunun emaresidir. O kalktığı zaman tabi, o huşu duygusu kalktığı zaman efendim insanlar her türlü şeyi yapar, yapar duruma geliyorlar. Rabbimiz bizi emniyetli kullar eylesin. Kuşuolu, haşiyetli kullar eylesin. Güzel huylarla, sıfatlarla mutlasıf eylesin kötü huylardan efendim beri eylesin. Kötü insanlardan uzak eylesin. Kötü insanların işlerinden uzak eylesin. Bizi onların karşısında şimdi şeyde eski kitaplarda yazılmış ki adamın birisi rüyada görmüş. Yağmur yağacak. Zehirli yağmur yağacak. içenler delirecekler diye. Evine küp almış. Su depo etmiş, tedarik etmiş. Birkaç defa görünce o rüyayı Tedarikatını yapmış, suyu depo etmiş evine. Hakikaten biraz sonra rüyada gördüğü yağmurlar yağmaya başlamış. <gülüyor> Sulara, çeşmelere, pınarlara, her yere karışmış o yağmurların zehiri. İçen deli olmuş, içen deli olmuş. Adam da oh, ilk ben suyu şey yaptım, depo ettim evin ambarında şeyinde diye, mahzeninde diye. Küften gider gider, ihtiyatlı ihtiyatlı, az içermiş suyu, kendisi akıllı. Ötekilerin hepsi oynatmış, hepsi deli dışarıdakiler. Bir gün geçmiş, iki gün geçmiş, bir ay geçmiş, iki ay geçmiş. Çarşıya gidiyor deli, pazara gidiyor deli, o tarafa gidiyor deli, o tarafa gidiyor deli. Canına tak demiş sonunda, hikayenin sonunda. O da içmiş suyu. Yani isteyerek içmiş bu sefer. Bir sürü delinin arasında bir tane akıllı rahat edememişti, O da içmiş, ondan sonra o da delirmiş, tamam. Yani herkes deliyle, delilerle dolmuş ortalık. O aklıma geliyor benim. Yani herkes bozulunca namuslu insana aptal gözüyle bakıyorlar dürüst hareket dene, şaşkın gözüyle bakıyorlar. Bir de nasihat ediyorlar. Oğlum bu kadar utangaç olma. Biraz yırtık ol. Bilmem ne filan diye. Öyle şey olur mu? Yani dinimizin emirleri zamana göre değişir mi? Güzellikler. O devirde güzellik neyse. Şimdi de o. Efendim zaman sana uymazsa sen zamana uyu demiş. Hangisi demiş? Kim demiş onu? Nereden duydun sen bu lafı? Zaman, zaman sana uymazsa sen zamana uy demişmiş. Kim demiş? Şöyle bakayım, nereden? Ayet mi yazıyor, hadis mi yazıyor ki? Nereden çıkarsın sen bunu? Onun için bu devirde böyle yapılır. Herkes bir yol tutturmuş yapıyor. Gidiyorsun, adam, evine varıyorsun, tamam, dindar, sakal bırakmış, bilmem ne filan. Kızına bakıyorsun, açık. Parmaklarına bakıyorsun, altın yüzükler. Saatine bakıyorsun, altın. Allah Allah, işine bakıyorsun, acayip. E ne oldu, evet. ne anladım ben yani? şeyinden. Bir şey anlayamadım. Yani tezatlarla dolu bir hayat. Halbuki tebeden kırnağı, ailesinden iş yerine, gecesinden gündüzüne insanın, işte İslam işte İslam'ın emirleri ona uygun yaşaması lazım. Tezatlı olmaz. Hadi şu şekeri ye diyorsun ama diyor ki ben terizliyim, yeme Şeker hastalığı var diyor. Veyahut efendim şu turşuyu ye diyorsun, biberi hayır yiyemem diyor. Çay içecek, bilmem cebinden kutuyu çıkartıyor, şekeri kendisi koyuyor, özel ilaç şekerini, öyle içiyor. Neden? rahatsızlığı var, içersem olmaz diyor. Şimdi ter terhizdeyken, terhizi bozarsa, rahatsızlığı varken, terhizi yerse nasıl bozuluyorsa, İslam'da da tezatların yeri yok. Yani sen Müslüman mısın? Müslümanım. Allah'a inanıyor musun? Amenna ve Kur'an'a inanıyor musun? Amenna ve Elbette, başımızın tacıdır. Peygamber Efendimiz'e tabi misin? Elbette. Tepeden tırnağı her ne ona uy. Yarısında uy, yarısında uyma. Gündüz külahlı, gece silahlı diye böyle bir tabir vardır. Yani gündüz külahlı, hani külah giyiyor, derviş filan gibi böyle boynu gece geceliğin tembili kıyafet, alıyor eline silahı hadi efendim harami yol kesiyor, hırsızlık yapıyor mesela. Böyle şey olur mu? Her haliyle, her anında, her zamanında insan İslamiyeti yaşayacak. Çünkü Allahu Teala Hazretlerine karşı kulluk borcumuz hiçbir zaman da tatile uğramıyor. Gecemizde gündüzümüzde, işimizde evimizde devam ediyor. Üçüncü hadis-i şerifte şöyle buyurmuş Sallallahu Aleyhi ve Sellem Hazretleri: "İnne evveleke katretin taktu min demiş şehidi, yükeferu bihal zunubuhu ve saniyete yüksa min hulul iman. Vesalisetu yüze ve cümlel hulul el Ebu Ümame el-Vahili hazretlerinden taberani kaydetmiş. Buyurdu ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bu hadisi i şerfinde, şehidi methederek, şehidin sevabını anlatarak inne evvele fatratın takdürü min demiş şehid. Şehidin kanından ilk damlayan, ilk damla ile yukeferu biha zülubuhu. Şehidin bütün günahları affı mantıret olmuş. İlk damlası yere damlar damlamaz bütün günahları aklıma hırat olur şehidin. Şimdi şehit dediğine göre demek ki yaralandığı zaman değil. şehit düşer düşmez, ilk şehit düşer düşmez, yere damlayam, damlayan da bütün günahları bağışlanır. Sonra ve saniyete yüksel min huleli iman. Kendisine iman hulleleri giydirilir üstüne. Efendim o imanından dolayı cennet verdi Allah yolunda diye manevi cennet elbiseleri, hulleler giydirilir. Yani üniforma gibi kıymetli hulleler giydirilir. İman hullesi. <gülüyor> ve salise 3 üçüncü damlada yüze ve cümine'l huril in hurilerle evlendirilir. Üçüncü damlasında. Yani o kadar süratle efendim şey olur günahları bağışlanır ve şey yapılır Efendim giydirilir, kuşatılır da düğünü de yapılır da cennetteki hurilerle evlenir. Üçüncü damla da tamam işi. Şimdi hur ne demek? Hur Cizevecu minel hurir'in Yani hurilerden bir grup kendisine nasip ne düşmüşse onlarla evlendirilir, onunla evlendirilir. Hur ahver kelimesi var Arapçada. Mühendisi havra o geliyor. Havra'u, cem'i hur oluyor. Fu'l vezminde. A'yem, a'yem, mennesi a'yna'u, cem'i, i'in geliyor. Yani iki sıfattır bunlar. Hur demek, gözünün akı gayet ak, karası gayet kara. I'in ne demek? Gözü gayet güzel, kirpikleriyle, şeyleriyle son derece böyle şeyli, güzel gözlü demek. Yani gözü akça, öyle karası kara, akı ak, kırıl kırıl efendim kirpikleri kıvlık, fevkalade güzel gözlü o cennet efendim eşleriyle evlendirilir. İki sıfattır bunlar yani hur el hur el in. İkisi de gözle ilgili, gözün güzelliğiyle ilgili iki sıfat oluyor. Tek olursa bir kişi için olursa aynâ derler. Aynâ o yani biri gözlü, güzel cennet eşek demek olur. Ötekiyse de havra u derler. Ahver, havra u geliyor. <Gülüyor> Mustarım kardeşlerim, bu din, bu diğerler geldiği gibi İspanyalara kadar gitti, Orta Asyalara kadar gitti, Fransa'nın işlerine kadar girdi, Sicilya, Malta adası alındı, Balkanlarda Viyana'ya kadar gitti. Efendim Rusya'dan ta Moskova'lara kadar, Ural Dağları'na kadar gitti. İngiltere Kralı'nın 8. <gülüyor> asırda İngiltere Kralı'nın bir tanesinin parası bulundu ki üzerinde kendi imzası ve La ilahe illallah Muhammedur Resulullah yazısı var. Bizim mecmağımızda da resmini bastık. Yani İngiltere Kralı da Müslüman olmuş. İspanya'da Müslüman olmuş, Fransa'da şey yapmış, İngiltere Kralı da Müslümanlığı kabul etmiş. Yani... Afrika'ya geçti. Afrika'nın Afrika tarihi karanlık. Avrupalılar oralarda çok tahribat yapmışlar. İslam'ın ta 2. 3. asırdan itibaren tahmin edilmeyecek kadar uzak, bölgelerine kadar Afrika'nın girdiğini biliyoruz. Bu Amerikalılar hep bizim Müslüman köylerini böyle yağmalayıp yağmalayıp zencileri oradan alıp götürdüler. Ama bizim haberimiz olmadı. Yardım edemedik onlara. Onlar oralarda esir olarak çalıştılar Amerikan çiftliklerinde. Şimdi zenci oldular. Hristiyan de yaptılar o Müslümanların çocuklarını. Öyle, şimdi Amerikalı gördüğümüz zenci olarak, öyle karşımızda öyle görüyoruz. Bu İslam her tarafa dağıldı. Nasıl dağıldı? Fedakarlıkla dağıldı. Kefenlerini aldılar, boyunlarına doladılar veya başlarına sarık diye şey yaptılar, sardılar, uçlarını sarkıttılar taylasanıyla, melek kıyafeti gibi. Silahlarını aldılar, ya Allah diye yola çıktılar, zikrederek şey yaparak Allah yolunda, Gittiler. Gittikleri yerde dediler ki Müslüman olun. Hak budur. Basıl dini bırakın. Putu bırakın. Allah'a kulluk edin. Birbirinize zulmetmeyin. Birbirinizi istismar etmeyin. Allah'ın ahkamına tabi olun. Ol, olana peki dediler. Geçtiler. Orası Müslüman diyar oldu. Olmayana İslam'a gelinceye kadar efendim, e, zorladılar. Çarpıştılar. İslam'ı şey yaptılar. Peygamber Efendimiz öyle buyurmuş. Ben siz Müslüman oluncaya Allah'ın emrine efendim gelmeyenlerle mücadele etmekle, cihat etmek mücadele etmekle en rolunu duyurmuştur Seyram Erdoğan'ın. Ahir zamanda Ümmet-i Muhammed cihattan ayrıldığı zaman billet yapıştı. Alınlarına, sırtlarına, kendilerine. Yani bu cihad kıyamete kadar bakı iken bazıları rahata, rahata düştüklerden, bazıları da korkudan, bazıları da başka hesaplardan cihadı bıraktıkları için Cihadı bırakana Allah'ın yardımı yok. Cihadı bıraktı mı, yardımı kesiliyor. Ondan sonra zillet başlıyor. Ve ölüm korkusundan cihadı bırakan insanın ölümden kurtulması diye de bir şey yok. Ölümden korkmayıp efendim cihada giren kimsenin de ölü vermesi diye bir şey yok. Her zaman söylüyorum, Halid İbni Velid, Suriye'de bir şehirdedir kabri. Oraya abide koymuşlar ki meydana, kocaman bir abiden üstüne de yazı yazmışlar. Diyor ki, şu benim vücudumda kılıç darbesi veya ok saplantısı veya mızrak yarası olmayan bir karış sağlam yer bulamazsın. <gülüyor> Vücudumun her tarafı harflerle girmişim, çıkmışım efendim gazalar eylemişim, delik deşiktir. Ve ha'ene emutu ala firashi. işte görüyorsunuz şimdi yatağımda ölüyorum diyor. Hâdî ibn-i o kadar harbe girmiş, yaklaşık mi ete zahfin 100 tane savaşa girdim çıktım her tarafım delikteşik oldu. İşte görüyorsunuz demiş etrafındakilere. İşte görüyorsunuz, gene yatağında ölüyor. Korkakların gözleri uyumasın demiş. Selamün <gülüyor> aleyküm. Korkakların gözleri açılsın yani uyumasın. Dikkat etsinler bu hakikatte diye şey yapmış. Bir de sahaveden bir kimsenin biliyorsunuz diyor ki ya Allah uzat elini sana beyat edeyim, sana tabi olayım, emrin başının üstünde yalnız diyor ne üzerine beyat edeceğim. Şöyle şöyle şöyle şöyle şöyle şartlarını söylüyor peygamber Efendimiz. Diyor ki hepsi başımın üstünde tekrarlar. Ama ben diyor korkak bir insanım. Bir şu cihat dediği şeyi yapamam diyor. Yani cihat cihat emrinde söylemiş peygamber Efendimiz. Doğru doğru söylüyor. Yani korkan biriyim diyor. Cihada gidemem diyor. Benden affet bu şeyi. Çünkü samimi insan. Samimi olursa açıkça söylüyor. Korkak bir her Eğer mümkünse benden bu cihadı affet. Bir de diyor şu zekatı affet benden diyor. Yani benden zekatı isteme. Çünkü diyor işte şu kadarcık malım var diyor. Onu da aileme, çocuk çocuğuma verir, verebiliyorum falan deyince. Efendimiz onun eline tutmuş da böyle sarsmış sarsmış Diyor ki ya peki o zaman cennete nasıl girilir? Ya peki cennete o zaman nasıl girilir? diye birkaç defa söylemiş. Böyle şey olur mu? Yani Allah'ın emirleri bazısına Bağsına var, bağsına yok olmaz tabii efendimiz öyle diyecek değil. Diye. Ya cennete nasıl girdi diye birkaç defa öyle söyledi de bakmış ki hatalı yaptı. Peki ya Rasulullah? Her şartına razıyım, beyat ettim sana diye eline sarılmış öyle beyat edilmiş. Cihad edeceğiz. Ne yapalım hocam? Peki ya ne yapalım? Kamera çıkacak. Ya hadi çok çeşitleri var. Çocuklar, fikirler, kalemle, kültürle yapılan cihad. Bir çeşit. Şekilde insanın kendi nefesinde yapılan cihad. Bir şekilde düşmanların en az olanlarından birisi olan şeytanla yapılan cihad. Her şekilde var yani cihad. Cihad sözünü iyi bilmek lazım. Yani Kıtalen. Karşılıklı savaşmak, katilleşmek, birbirlerini öldürmek manasına geliyorsa cahide, yücahide, mücahede eden ve cihaden sözü de iki cihd tarafın birbirlerine böyle uğraşması, cihd sarf ed edişmesi <gülüyor> demek yani. E, kimle biz cihd sarf ediyoruz? Düşman geliyor İslam'ı ezmeye çalışıyor, Müslüman kalkıyor İslam'ı ezdirmemeye, korumaya çalışıyor. Bir böyle şey var, jet var yani karşılıklı tel döküp uğraşma var. Onun için kim düşmansa, düşmana karşı Müslüman'ın dininin hamiyeti diniyesiyle, dinine karşı olan sevgisinden, bağlılığından dolayı çalışması lazım. Çalışınca da bazen uyku gider, bazen efendim rahat gider, bazen tatlı tatlı paracıklar elden gider. Işıl ışıl içinde böyle yanacak ben Allah yolunda şehit olsam diye şehit olma arzusu yanacak. Şimdi yakın çevremizin siyasi hadiseleri, gazetelerde hep okuyoruz. Efendim Amerika, Rus Libya'ya şöyle yapacağım, böyle yapacağım filan diyor. İşte bize de sen de bu ambargoya katıl filan demiş gazetelerden okuyoruz. Rusya'da da herkes şey affedersiniz Libya'da da herkes ayağa kalkmış geleceği varsa geleceği var biz de cihad ederiz komandolar efendim bilmem ne efendim asarız keseriz onlar da öyle o da tahrik ediyor kendi şeyini halkını efendim kendi çocuğuna bile bilmem intihar komandosu olmanın usullerini mecburi ders olarak şeylere koymuş şimdi İsrail diyor ki İs İsrail'in sözcükü nedir bilmiyorum bir tiyatro dönüyor gözümüzün önünde ama Allah yani işin aslını şey yapsın İsrail diyor ki ...Tunus gibi değil Libya diyor. Tunus'a gitti bombaladı ya. Tunus'a gitti bombaladı. Oradaki toplantıda bilmem kaç kişinin ölmesine sebep oldu. O zaman kimse gırk demedi. Ama şey olunca... ...iki tane şahıs bir Viyana'da bir bilmem Roma'da... ...iki bomba patlattılar da böyle... ...şu kadar insan ölünce... ...neredeyse harbe kadar yanaştı yani şey. Orta Doğu'da harp olacak falan gibi oldu. Şimdi... ...yapsa yapacak ama... Libya diyor, yapamayız diyor. Çünkü diyor onun elde her çeşit silah var diyor. E güzel oluyor yani. insan hazırlıklı oldu mu güzel oluyor. Büyükler ne güzel söylemişler. Hazır ol cenge eğer istersen isen sulh Eğer sulh istersen, rahatlık istersen cenge hazır ol, düşmanın ölü patlasın. Düşmanın ölü patlasın. Benim de hatırıma geliyor ki, yani işi biraz daha sağ, sol neyse bir taraftan, biraz daha az uçak olsa da Bak biz de burada diye Bir şey yapmak hatırlama geliyor yani. Bir de hatırlatmak. Müslüman ölmeye canına millet bilir, minnet bilir yani hak yolda ölmeyi canına minnet bilir, devlet bilir. Bizim Kıbrıs faciası çıktığı zaman bizim Antep taraflarından kardeşlerimizden bir tanesi mektup yazmış. Ailesine diyor ki benim akranımın arasında böyle imkana kavuşan çok az bahtiyar vardır. Çünkü askere giderler. Harp yoktur, bir şey yoktur. Vazifeyi yaparlar, dönerler. Çok şükür ki diyor ben akranlarımdan pek çok kimseye nasip olmayan bir şeye nail oldum. Şehit olmaya gidiyorum diyor. Kıbrıs'a giderken. Mektup yazmış şeyden. Asker, yedek subay. Kıbrıs'a giderken ailesine böyle mektup yazmış. Yani pek çok kimseye nasip olmayan bir şey bana nasip oldu. Şehit olmaya gidiyorum. Hakkınızı helal edin. Çocuklar <gülüyor> iyi bakın. Vasiyetlerim tavsiyelerini yapmış. Şeye gidiyor. Müslüman böyledir. Onun için bu Müslümanlardan bu kafircikler ne kadar korksa o kadar iyidir. Ödleri patlatın. Çünkü sessiz durur, sessiz durur, sessiz durur, sessiz durur ama sonra ne yapacağı belli olmaz. Yanardağ gibi bir patladığı zaman ne yapacağı belli olmaz. Bir de muhterem kardeşlerim, bu Libya'nın hadisesi, bu Tunus'un hadisesi bizlere ders olsun ki zayıfı herkes tepeler. Herkes kendisinin dişine göre olduğu mu bir karşısındaki insan gelir omuz vurur, çatar, yakasını tutar, sarsar, sar, yere yatırır. Herkes çatar. Şimdi Amerika'da komandolar falan var. Bizim askerlerimizle Kore'de bir arada oldular da kızılçınlar çarpıştılar. Hava soğukmuş. Bizim bu Ankara'nın soğuğu gibi. Şiddetli soğuk. Bizim Mehmetçiklerden bir tanesi o bol şeyleri Amerikan parkalarını falan giymiş. Soğuktan kulaklarını kaldırmış böyle büzülmüş gidiyor. Orada da birkaç tane domuz eti ye, ye şişmiş Amerikalı komando var. Efendim efendim ne yapacaklarını şaşırıyorlar, içkiyi içiyorlar, şey yapıyorlar. Az, azgın yani herifler. Ondan sonra bizimki de böyle üşüyor, zavallı. E Gel filan demişler böyle, kedinin fareyle oynadığı gibi. Şöyle el ense çekip böyle oyun oynayacaklar. Şey yapıyorlar. yani Şakalaşıyorlar asker, hepsi yaşları delikanlı olduğu için. O da ya gidin işinize filan demiş. Nasıl dediyse, hangi dilden dediyse. Ötekiler gene biraz daha böyle el çekmek, ense çekmek filan edense çekmek diyorlar bir şeyler falan yapmaya kalkışınca bizimkisi şöyle bir doğrulmuş, bir gelişmiş bunlara, pasküt ikisini birden devirmiş yere. Meğer köyünün baş pehlivanıymış. <gülüyor> köyünün baş pehlivanıymış. Ona öyle şey görünce Amerikalı bir şeye benzetemedi galiba. hazırlıklı olmak iyidir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki el müminül kaviyyü hayru? ve ehabdu ilallahı minel mümini daifi ve fi kullin hayrun çok mühim bir hadis-i şeriftir benim zihnime böyle iyi yer etmiş hadisi şeriflerden biridir bize bir mühim gerçeği ifade ediyor kuvvetli Müslüman zayıf Müslüman'dan Allah indinde hem daha hayırlıdır hem daha sevimlidir ama hepsinde hayır vardır de hayır vardır Müslümanın, hepsi hayırlıdır. Ama kuvvetli Müslüman, zayıf Müslüman'dan hem daha hayırlıdır hem daha sevgilidir Allah'a. Bu halde nasıl olacağız? Böyle belimiz şey, bükük olmayacak, benzimiz sararmış olmayacak, pazımız ince olmayacak, gücümüz, kuvvetimiz yerinde olacak. Şimdi pazunun kuvvetiyle de iş bitmediği için aklımız da yerinde olacak. İlme, irfana da çalışacağız, öğreneceğiz. Amerikalı bir şey bulursa biz iki şey bulacağız. O bir alet yaparsa biz üç alet, beş alet yapacağız. Rusya şöyle yaparsa biz böyle yapacağız. Efendim, hepsiyle hesabımız var. Hepsiyle hesabımız var bizim. Bulgaristan'la hesabımız var, Yunanistan'la hesabımız var. Bizim duracak zamanımız değil ki. Uyuyacak, yatacak zamanımız değil ki. Rusya'yla hesabımız var. Çok alacaklarımız var. Hesap soracağız. Onun için kuvvetli olmamız lazım. İlmen kuvvetli olmamız lazım. Bedenen sıhhatli olmamız lazım. sigara içiyor, çürütüyor kendisini. Efendim bilmem eğlence de zevkçe safhada çürütüyor. Kahvehanelerin önünden geçiyorum bir birik bezik bilardo salonu. Salon. İçerisine bakıyorum görünmüyor içerisinde. Duman, sigara bilmem ne. E, çürür insan orada. Orada çürür insan. Kumar oynar. Kötü arkadaşlar edinir. Kötü yollara düşer. Onu istiyorlar. Ah şu Müslümanlar bir çürüse bir pestiller çıksa bir işe yaramaz hale gelseler diye düşmanlarımız böyle gözümüzü içine bakıp duruyor. Ne zaman bir yere yıkılacak bunlar? Yıkılsak gelecek. Tilki gibi yani. Kendisi yıkma gücü yetmiyor ama yıkılsak yemeye gelir. Kendimizden düşersek akbaba gibi veya akbabalar böyle çölde giden bir insan böyle adım atarken sendelemeye başlıyor artık susuzluktan. Üstünde başlarlar dolaşma veya bir hayvan, insan veya canlı başka birisi. Ha bu az sonra düşecek. Düştüğü zaman gelir gagalamalar gelir. Canlıken gelmiyor. Yere düştüğü zaman. Onun için yere düşmeyeceğiz. Allah'ın izniyle. Allah'a dayanacağız. dayanacağız Sayya sarılacağız. Hikmete ram olacağız. İlmi, irfanı öğreneceğiz. Hem bedenen sıhhatli olacağız. Hem de aklen kuvvetli olacağız. Hem de hazırlıklı olacağız şu düşmana karşı. Silahımız olacak. Gücümüz, kuvvetimiz olacak. Korkacaklar. İsrail harita yapmış. Türkiye'nin yerden fazlası, İsrail'in haritası içinde. Olur mu? Demek ki fırsatı bulsa yapacak. Yani burayı alacak fırsatı bulsa. E Rusya'nın eskiden beri biliyoruz ki arzusu Boğazları almak. İsrail haritasına dikkat ettim, Boğazlar böyle bir yere bırakılmış. Demek ki orayı da alırsam bütün dünya devletleri bana kızar diye orayı ayrı bir çizgi şöyle eğri çizgi çekmiş. Allah. Şimdi insana böyle hazırlanmak şey gelmez. Bu bu gibi zamanda hazırlanmak şey gelmez. Hoca da nereden tutturdu bilen der insan. Ama olur öyle de bu işte olmaması için kuvvetli olmak lazım, hazırlıklı olmak lazım, muhabbetli olmak lazım, uyanık olmak lazım, tedbirli olmak lazım. Peygamber e, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in hadisleri ortada, ayetler ortada. Gücünüz yetişince düşmanlara karşı silah hazırlayın, <gülüyor> teşkilat yapın, uğraşın. <gülüyor> bir de korksunlar. Şimdi Peygamber Efendimiz'in şöhretinden, adından ödüleri patlardı. Bir aylık mesafedeki düşman korkardı. Musib bir bir mesirese şehrin. Bir aylık mesafeden düşmanımın korkusuna benim heybetim korkun tesir ederdi de onu tir tir diye Peygamber Efendimiz'in hadisinde zikredilmiştir. Eğer sen Hazreti Peygamber'e has ümmet olursan sana da öyle olur. Senin de hasmın bir ay öteden, bir aylık mesafeden ödü patlar senden. Yolunca gitmezsen olmaz tabii. Uğraştın, didindin, öldün. Ölürsen 3. damlada cennetteki efendim gelinlerle güvey olacaksın. Daha ne istiyorsun? 3. damlada cennete gideceksin. Kalırsan, e, kalırsan zaten gazi oldun. Düşmanı def ettin. Gelir gelirsin. Göğsünü madalyalarla doldururlar. Madalya değildir bizim şeyimiz ama e, şerefle gezer, vazifeni yapmış bir insan. Ölürsen şehit olursun, kalırsan gazi olursun. Ne tarafından baksan kardeş İnne evvela tuhfetil mümin en yugfar lehu limen fi celaletih. En yugfar lehu limen fi celaletih. Bu hadis-i şerif de buna benzer bir mana daha önce burada bazılarımızda bir başka hadis-i şerifte de geçmişti. İnne evvela tuhfetil mümin. Müminin ahirete göçen müminin ilk hediyesi Allah sevgili kulu iyi müslüman. iyi mümin, tam mümin ikram edecek, hediyeler verecek, gönlünü hoş edecek. O müminin ilk ikramı, ona ilk hediyesi Allahu Teala Hazretlerinin onun cenazesine efendim katılanların mağfiret olmasıdır. Yani mümin ise, mümin-i kamil ise, mümin-i kamilin cenazesine katılan afmâfirat olacağına işaret bu hadis-i şerifte. Onun onun hayrına, bereketine. Yani o zatın Allah indindeki hürmeti, sevgisi, efendim mertebesinin yüksekliği dolayısıyla onun cenazesine katılan insanlar afmâfirat olacak. Onun için hocamız rahmetullahi aleyhi hatırladım. Ahirete intikal etti perşembe günü. Efendim cuma günü e, defnedilecek. Haber veremedik, şey yapamadık. Efendim şehrin o mıntıkası bilmem nerelerden caddelerden trafik durdu. Ta nerelere kadar cenaze şeyi, efendim namazını kılan insanlar nerelere kadar yayıldılar? Süleymaniye Camisi nerede? Esnaf Hastanesi nerede? Efendim şey, belediye sarayının kavşağından itibaren böyle her taraf şey yaptı. Tabi buradan bir şey daha çıkıyor. Müminlik ne kadar güzel şey ki kendisinin cenazesine gelenlere bile Allah onun hürmetine ne ikramlarda bulunuyor. Biz de etrafımızda kardeşlerimizden vefat edenlerin cenazesine koşuşacağız yani. Bu da onu gösteriyor ki cenazeye efendim, hizmet etmek, gitmek, namazını kılmak, eğer kimse yapmamışsa, efendim, kefenlenmesi, hazırlanması, ondan sonra namazının kılınması, ondan sonra defnedilmesi. Bunlar bizim bütün Müslümanların üzerine vazifedir. Kalanlara vazifedir bu. Ölen ölür, kalanlara bunlar vazifedir. Bunları yapmaya koşuşacağız. Sevabı çoktur. İnne evvel كَرَامَةُ الْمُؤْمِنِ Allah Teala en اَنْ يُغْرَ Bu hadis-i şerifte yukarıdakinin bir başka ibare ile tekrarıdır. Burada buyurdu ki Peygamber Efendimiz müminin ilk ikramı, mümine yapılan ilk ikram, ötekisinde hediye olarak geçti. Bunda ikram diye geçiyor. Müminin ilk ikramı Allah üzerine efendim, gerekli olan Allah'ın yaptığı ilk ikramı o mümine kendisini teşhi edenlerin affı mahkuret edilmesi. Burada da teşhi etmek diye söyledi. Ötekisinde cenazesine katılanlar demişti. Burada teşhi etmek dedi. Yani şeyden alıyor, kabrı sana götürüyor, kabrı şey yapıyor, yani uğurluyor. Teşhi etmek, uğurlamak demek. Ahirete uğurlayın yılları. İnne büdela'e ümmeti. Bu hadisi şerif sayfanın sonunda galiba herhalde vakitte yaklaştığı için öbür tarafa geçmeden burada bitireceğiz. Bunu çok dikkatle dinleyin. Hepsini dikkatle dinlemek lazım da bakın. İnne budela ümmeti. Lem yedkhulü'l <gülüyor> cennete bi kefreti salmin ve la salatin. Velakin dekhulu bi rahmetillahi ve selameti suduri ve seharati'l enfusih ve rahmeti li cemi'il muslimin. Buyuruyor ki peygamber Efendimiz benim ümmetimin dalları yani velileri evliyası benim ümmetimin yüksek evliyası diyebiliriz hatta neden dediğimi izah edeceğim benim ümmetimin rütbeli yüksek evliyası cennete çok namaz kılıp çok oruç tuttuğundan girmediler cenneti kazanmaları çok namaz kılmalarından çok oruç tutmalarından değil neden dolayı وَلَاكِنْ دَخَلُوا bir اللّٰهِ Allah'ın rahmetiyle giriyor tabii herkes. Allah'ın rahmeti olmasa biz cennetin parasını ödeyemeyiz. Mümkün değil. Cennetin parasını ödemek değil. Bir ömür boyu çalışıyoruz da şu dünyada, şu fani dünyada bir ev sahibi olamıyoruz. Kirada, oradan oraya, oradan oraya, köçebe hayatı yaşıyoruz yani. O kadar her günde çalıştığımız derde. Cennetin parasını nereden öder? Tabii Allah'ın rahmetiyle girecek insan bir. Ama arkasından diyor ki, kolay yönelik sıfatlar, ve selametsiz sudur. Gönüllerinin selametin ile ve sahabetil enfus, nefislerinin cömertliği ile ve rahmeti il müslimin ve bütün Müslümanlara merhametleri, sevgileri, acımaları, şefkatleri dolayısıyla girerler. Üç sıfat saydı. Gö göğüslerinin selameti, nefislerinin cömertliği, bütün Müslümanlara karşı merhameti. Selameti sadır, ahbet, nefis, efendim e, ve merhamet. Üç sıfat. Şimdi biraz yukarıdan alarak kelimeleri izah edelim. Bidele, bedil ve bedel veya bedil kelimelerinin cem'i olduğu söylenir. Efendim ümmetin yüksek efendim rütbeli velileri, sevgili kulları, Allah'ın evliyası erenler dediğimiz kimselerde ki. İşte bunların sayıları hakkında çeşitli hadis-i şeriflerde çeşitli ibareler vardır. Bunların yerlerinin neresi olduğu, nerede toplandıkları, miktarlarının ne olduğu, birisi vefat edince yerlerinin nasıl dolduğuna, dolduğuna dair hadis-i şeriflerde ifadeler vardır. Yani bunlar erenler, evliyalar dediğimiz kimseler olmuş oluyor. Bunlar cennete girecekler tabi yüksek evliya da cennete girecekler. Bunlar çok namaz oruç tutmaktan ve namaz kılmaktan girmeyecekler. Yani şu demek ki kardeşlerim, insanın içi ahlaklı güzel olmayınca kıldığı namazların, oruç tuttuğu oruçların sevabı sönük oluyor, cılız oluyor. Onlar yeterli olmuyor. Şimdi bizim arabanın aküsü zayıfladı sabahları, eminim basıp da motoru çalıştırmıyor. Akü var, şerian da var, anahtarı çevirdiğinde var ama yeterli olmayınca çevirmiyor, olmuyor. Kuvvetli olması lazım. Kuvvetli olmadığı zaman işe yaramıyor. Şimdi bir adam eğer gönlü hak temiz, temiz değilse eğer ahlakı güzel değilse, eğer cömertliği yoksa eğer acıması şefkati merhati yoksa, huyları kötüyse o zaman onun namazlı şeyi de kendine benziyor. Yani namaz güzel bir şey ama oruç güzel bir şey ama adamda iş yok. Adamda iş yok. Adamda iş olmayıca kötü demirden iyi kılıç yapılır mı? Şehzadi öyle diyor. Şemşiri i niç zi'aheni betçukun etkesi. Kim yapabilir kötü demirden iyi kılıcı? Malzeme iyi olacak ki iyi kılıç olsun. Halis, has, çelik olsun. Demir kötü olunca olmaz. Malzeme temiz olacak. Onun için böyle huyu iyi olmayan insanların ibadetleri de iyi olmuyor demek ki. Anlaşılıyor ki insanın huylarını düzeltmesi lazım. Bu huylar düzelmeyince, ahlakı, kemalata ermeyince, Efendim, insanın yaptığı işler zayıf kalıyor, yetersiz kalıyor. Zaten eğri bürlü yapıyor onları. Güzel olmuyor. Bir şeye benzemiyor yani. Bir şeye benzemiyor. Hani bazen insan bir yemek yer, yiyemez. Bir kaşık alır, bırakır. E, yemek yenmez mi? Acıktığı zaman yenir ama hocam öyle berbat yapmış ki yemeğe yenilecek gibi. Yani. Ne tadı var, ne kısmı var. E, bazen insan işte bir kumaş alıyor, bazen bir çorap alıyor. Neyse yani kalitesiz oldu mu beğenilmiyor. Bazen bir su alıyor. Uuu uh, birazcık bir alıyor, ama aman, aman işte, götür. E neden acısı hocam, tuzlu, tadı güzel değil falan diye içilmiyor. Huyumuz güzel olacak. Huy güzelliği fevkalade önemlidir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri biliyorsunuz buyurdu. Ben güzel ahlakı tamamlamak için Peygamber gönderirim. Bizim bu tarikat tasavvuf diye duyduğumuz şeyler, Yunus Emreler, Mevlana'lar, İsmail Hakkılar, İbrahim Hakkılar, Eşref-i Rumiler, şunlar bunlar, rahmetullahi aleyhim edemeyim, kattesallahu esrarahum bunlar yaptıkları iş nedir? Bu hadisi şerifleri duydukları için ahlaklarını <gülüyor> düzeltmeye gayret etmişler. Bazı ukalaz takımı da çıkıyor, ayet bilmez, hadis bilmez, tahsilinle, Sorma hiç. Yalan yanlış. Tasavvufa çatar, evliyaya çatar, efendim tarikata çatar. Çatıyorsun ama sen için aslında bilmiyorsun ki. Hadis biliyor musun? Bilmezsin. Ayet bilir misin? Bilmezsin. Arapça okudun mu? Okumadım. E ukola adam ne karışıyorsun? Yani burası bilenler, bilenlerin işine burnunu sokma. Onların hepsi alim insanlardı. Yani büyük alimler, büyük şeyler. Şimdi şu bizim Osmanlı alimlerine bakıyorum. Başka şeylere bakıyorum. Hepsi ehli tarik. Yani onların hepsi şaşkındı desen mi akıllısın? Öyle demek lazım yani o itirazcılara. Yani Osmanlıların Ebu Suudları, İbni Kemalleri, efendim, bilmem, e, müstakim zadeleri, efendim, bilmem, e, şu, ne bileyim, yenisi, eskisi yani. Bunların hepsi İslam'ı bilmiyorlardı. Akıllı mı? Sen misin akıllısın bu dünyada sadece? İtiraz ediyor. Her şeye itiraz ediyor. Keramet yoktur, diyor. E, keramet vardır. Kur'an'da vardır, hadiste vardır, efendim, e, ümmette vardır, eskiden vardır, hali hazırda vardır. Sen ne hakla inkar ediyorsun Allah'ın şeylerini? Görmedin. Çünkü kör olduktan sonra yani kör görmez. Sonra kötü adamlarda gezerken kötü adamlardan keramet görmezsin, rezalet görürsün. İyi adamların yanına yanaş, edebi öğren. Birçok adam ol, Allah sana da verir. Sana da gösterir. Yani olmayan şeyler değil. Ama <gülüyor> hasıl böyle oluyor. Şimdi demek ki huyumuz güzel olacak. Gelelim, <gülüyor> Efendim, yani bu sözden sakın şey anlamayın. Namaz kıymetli değil, oruç kıymetli değil anlamayın. Huy güzel olmayınca namazı da güzel kılmıyor adam, kıymeti olmuyor. Huy güzel olmayınca orucu da güzel tutmuyor, kıymeti olmuyor. Delilimiz var hadislerden. Herhalde <gülüyor> Efendimiz buyuruyor ki, malayağını konuşmayı kesmezse bir insan, bu konuşuyor, sözüne dikkat etmiyor, onun orucunun sevabı gider. Efendim, bir insan... Bazen oruç tutar, akşama sadece aç kalmaktan başka elde bir şey geçmez. Gıybet etmiştir, dedikodu etmiştir, kalp görmüştür diyor. Demek ki huy kötü oldu mu, sevaplar gidiyor. Sonra bir insan, iki insan kapıdan girer, şurada namaz kılar. Birisi bin sevap alır, birisi bir sevap alır gider. Namaz, aynı namazı kıldılar, birisi az olur, birisi çok alır. Çünkü birisi huşu-u kalp ile Allah'a u Ekber dediği zaman Rabbinin huzurda olduğunu bilerek edetli bir namaz kılar, adabına uygun bir namaz kılar, sevapları alır götürür, Öteki de aklı bakkal hesabında, yarın yapacağı işlerde, efendim namaz ve vekatlerden haberi yok, şeytanın vesvesesine sosyasına takılmış, e bu namaza benzemelik. Hızlı hızlı kılar, pardır kütür pardır kütür, Peygamber Efendimiz öyle kimselere diyor ki, ''Karşan yerinden namaz kıl, çünkü sen namaz kılmadın, hızlı hızlı kılınca.'' Demek ki riayet edecek, şuurunu toplayacak, Rabbinin huzurunda olduğunu bilecek, Kimisi abdesti sanıyor abdesti değil, yüz numaraya giriyor şar şar, şar, şar çıkıyor şarşar şarşar abdesti alıyor, geriye vuruyor. ya yani yolda gelirken abdestin kaçtı senin? Beklemedi yüz numarada. Abdest aldım sanıyor, daha o abdest aldığı yerden kalkarken abdesti kaçıyor farkında değil. Baksa donuna onunla görecek ıslandığını. Yani abdestinden bir istibra edecek. Efendim abdesti şöyle usulüyle alacak, namaza kuşu ile gelecek, şuur ile namaza duracak çok şeyleri var tabi, incelikleri var, kitaplarda okur insan. Namaz kıymetli demek değil. Yani adam kıymetli olmayınca güzel yapmıyor demek. Şimdi bu, bu mübarekler cennete nasıl girmişler? Allah'ın rahmetiyle girmişler. <gülüyor> Amen, herkes Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz dahil herkes cennete Allah'ın rahmeti sayesinde girecek. Yoksa hak edip de girmek mümkün değil. Hak ederek cennetin parası Cennetin bir oturduğumuz, efendim oturacağımız Allah nasip ederse tahtının altınına, gümüşüne, elmasına para getiremeyiz. Köşkleri olacak, yetmiş bin odası olacak, bilmem her odada hurisi olacak. Akıl almaz, gözler görmedik, kulaklar işitmedik, hayallere sığmayan, gönüllere e, gelmemiş nimetler olacak orada. İşte geçtiğimiz hafta tatlı tatlı okuduk, karşılıkından böyle hürmet ettiği bir kimseyi görecek, üstünde çok güzel elbiseler var karşısındakinin, kendisinin elbiseleri o kadar güzel değil cennette. İçine böyle bir korku gelince, eyvah benim elbiselerim biraz daha yani düşük filan. Daha onu öyle konuşurken hop üstündeki elbiseler değişecek. Ondan daha âlâ elbiseler üzerinde olacak. Neden? Peygamber Efendimiz diyor ki cennette mahzun olmak yok. Onun elbisesi benden daha iyi diye mahzun olmak yok da onda. Herkes Allah'ın verdiği şeyden hoşnut ve razı olacak hiç kimseye kendisinden daha çok verildiğini sanmayacak orada. Herkes Allah'ın rahmetiyle girecek. Bunu anladık. Gelelim bize düşen şeylere, güzel ispatlara. Bir, selameti sadır. Gönlünün selamette olması insanın, yani göğsünün sadır, sudur, sadırın cemi, çoğulu. Göğüslerinin selametiyle girecek bu adamlar diyor. Göğsün selameti nedir? göğsün içinde kin, adavet, buz, düşmanlık, intikam, efendim, haset, vesaire gibi şeyler olmayacak karşısındakine karşı. salim olacak bu göğüs kapalı bir kutu ne oldu bilinmiyor bunun içinde karşısında karşısındaki Müslüman kardeşine düşmanlık varsa bunun içinde kin varsa bunun içinde adalet varsa bunun içinde haset varsa yüzü gülüyor ama içinden kaynıyorsa fokur fokur bu göğüs kıymeti yok bu göğüs salim olacak iyi bir temenleyecek Müslüman kardeşine iyiliğini isteyecek İki dışı pak olacak, her temiz olacak. kir bulunmayacak bunun içinde, bir. Gönlü temizliğin, gönlün temizliği en mühim işlerden biridir. Tasavvufla temizlenir. Yani gönül temiz olacak, bir. Zikirle temizlenir. İnsafla temizlenir. Tasavvufla temizlenir. ile temizlenir. İnsan bu şeylerden kurtulur. Kurtulamazsa ölür gider, o kötü huylar dolayısıyla çok da zarara uğrar. Yani bunlardan kurtulamazsa olmaz. Büyüklerden bir tanesi diyor ki, bir şişenin içine murdar bir şeyi koysalar, ağzını sımsıcık tabaslar, deniz kenarına, deniz kenarına götürseler, on yıl dışını olsun. Olmaz, içinde murdar var. Hatta içki diyor, işi o de öyle demiş. İşi demiş. Hani bazı işi ya o murdar demişler. O içkiyi İçine doldursalar, şişeyi kapatsalar, götürseler delerin kenarında, on yıl yıkatsalar. Babam ne yapıyorsun? Dışını yıkıyorsun. Dışını yıkıyorsun, içinde murdarlık kalıyor aynı. İşte buna benzetmiş. O evliya Allah büyüse, buna benzetmiş. İçinde kötü huylar olduğu müddetçe insanın, kötü duygular olduğu müddetçe, dışarıdan adret alıyor, şişenin dışını yıkıyor. İçini de yıka bakalım. İçini de yıka da o kötülükler gitsin. Allah cümlemize selametle, sabır vakit etsin. Iz. İkincisi sehada nefis, sehada ki entus diyor, entus nefisler demek. Yani nefsin cömertliği, nefsin cömertliği nedir? Yani insanın parası olur veya olmaz. Ama gönlü cömert olur insan. Yani parası varsa kardeşine acır, kesenin ağzını açar, hediye verir, ikramda bulunur, borç verir, bir şey bir şey yapar. Parası yoksa hizmetine koşar. Kendisini arz eder hizmete. Emret, emrindeyim, buyur ne istersen yapayım filan der. Yardımına koşar. Hastalanınca baş ucunda bulunur. Hastanede gece nöbet tutar yanında. Efendim işine verir filan. İşte bu şey, gönül cömertliği. Cömertliği üçe ayırmışlar. Birisi mal cömertliği, birisi ten cömertliği. Birisi, birisi, birisi, birisi mal cömertliği, parası ver, veriyor. Allah kabul etsin. Birisi efendim ten cömertliği gücü kuvveti hizmete koşuyor. Bedeniyle hizmet ediyor. Bu da can Bir de can cömertliği var ki yani içinden iki cömert adamın efendim, her vakumdan her türlü şeyiyle varlığıyla hizmete koşuyor. İcabında canını veriyor. Şimdi mesela şehit nedir? Şehit can cömertidir. Canını veriyor. Çünkü Allah yolunda şairin sözü çok hoşuma gidiyor. Ee, ne maksatla söyledi bilmiyoruz. bir şair öldü gitti. Biz, şiiri kalmış hatırımızda. Canı canan dilemiş, vermemek olmaz ey dil. Canı canan dilemiş, vermemek olmaz ey dil. Ne niza eyleyelim, o ne senindir ne benim. Canı canan dilemiş, vermemek olmaz ey dil. Ne niza eyleyelim, o ne senindir ne benim. Canı sevgili istemiş ey gönül, vermemek olmaz. Ne çekişip duruyoruz, bir kavga edip duruyoruz birbirimize. Bu can ne senindir ne benim diyor. Tabii can Rabbimiz'in emaneti bize işte o can cemeti. Ya Rabbi senin yolda canımı da veriyorum diye giriyor savaşa, canımı da veriyor giriyor. Eski Peygamber Efendimiz'in zamanında sahabeden birisi dedi ki Ya Resulallah, kusurlu kabahatli hissediyor kendisini, ben şimdi bu savaşa girsem, Allah yolunda cihad etsem bana da cennet var mı? Var dedi Peygamber Efendimiz, o kendisi kusurluyum diye, yani soruyor bana da var mı diye, var dedi. Dur dedi, şu hurmalarımı yiyeyim dedi, dedi, öyleyse gireyim savaşa dedi, hurma almış bir şeyde, torbasından birkaç hurma yerken sonra ne düşündüyse, dedi ki bu hurmaları bitirinceye kadar geçecek zaman çok dedi, edemeyeceğim dedi, hurmaları saburda attı, ya Allah savaşa gitti, de oldu, cennetiz oldu, Efendimiz öyle buyurdu, hurma, hurmaları bitirinceye kadar zaman çok diyor, uzun diyor, yani tahammülü kalmadı, hasretliğini çekecek hale kalmadı cennete girmek için, ya Allah dedi, gitti. Can cömertliği. Can cömertliği. Bu cömertlik huyu insanı cennete götürür. Bu pintilik nekesli huyu da insanı cehenneme götürür. Pintilenir, pintilenir, cimrilenir, cimrilenir. zekasını bile vermez. Hadi cehennem de yara. Cömertlik güzeldir. Peygamber Efendimiz'in yeminini her zaman size söylüyorum. Vallahi zekatan, sadakadan, verilen o hayırlardan mal azalmaz diyor Peygamber Efendimiz. Yeminle söylüyor. Vallahi azalmaz. Öyle diyor Peygamber Efendimiz. E hocam kesesinden çıkacak. çıkar çıkarma öbür taraftan Allah başkasını gönderir. Korkma. Korkma bu çarp döner. Bizim e, Allah rahmet eylesin. Hacı Bayram'ın imamı kesesini açar gösterdi. Şu para, e, şu para, kesenin içinde para hiç durmaz, hiç de eksik kalmaz derdi. Hiç, hiç durmaz. Yani hep harcanır. Hiç de eksik kalmaz. Demek ki cömertlik. Cömertlik her çeşitle sahip olacak. Cömert olacağız. Nekes olmayacağız. Pinti olmayacağız. Zimri olmayacağız. Nerede? Ne olacak bu dünyada? Ne verirsen? İşte öyle bir ana gecenin kapısında ayır alırken. Ne verirsen elinle ol gider seninle falan diye. Acıyacak. Hepsinden yüreği sızlayacak. Nazım Hikmet diye bir şair vardı biliyorsunuz. Diyor ki, benim gönlüm bilmem nereden şeye çine akan ordunun içindedir diyor. Bak lafa bak. Unuttum Musa'nın başını. Bilmem benim gönlüm ne şuradadır ne buradadır, şu bilmem nereye akan ordunun içindedir. Yani Kızıl Ordu Çin'e komünizmi götürmeye gidiyor, onun içindedir benim gönlüm diyor. Adam Türkiye'de, Türkiye'de ama efendim öbür tarafa komünizmi götürecek orduyla beraber gönlü. Komünist yani o, ar o arzuda, onun içindedir gönlüm diyor. Onun, o ordunun yaptığı zulümlere buradan belavadan şey katılıyor, günahına ortak oluyor çünkü bir kavmin bir amelleri razı olan aynı vebali yüklenir. Aynı vebali yüklenir. Ama bizim ibret almamız lazım ki o öyle tanımadığı zalimler ordusuna, onun içinde benim gönlüm diyor da, biz mazlumlara niye bizim o gönlümüz onun içindedir demiyoruz. Niye mazlumlara arka çıkmıyoruz? Niye kardeşlerimizi koruyup kollamıyoruz? Akıl armağır. Allahu Teala Hazretleri bize insaf versin. İslam'ın özünü anlamak ve içten, candan yaşamak nasip eylesin. Fatiha-yı Şerife, Mahal-i esmene Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor>